Göçmüş Kediler Bahçesi Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin Göçmüş Kediler Bahçesi programına hepiniz hoş geldiniz bu hafta da İlk etaptan Levent'in sesini duyun istedim ki <gülüyor> sonrası bu... hayırlı gelsin. Bugün bu benim için çok mutlu bir gün. Evet iki haftadır karını Adam, yalnız bıraktığın için. Bir daha seviyorum. Evet ee, bir, bir şarkıyla açacağız aslında. Ee, bir, bir süre sonra şey yapacağız yani hani şarkıya gireceğiz. Gezin ikinci yıl dönümü olması vesilesiyle biz de bu hafta bu şiir sokaktadan yola çıkıp zaten bu programı yapmaya başlamıştık. ...daha çok şiir sokakta ve gezi meselesi üstünden... ...gezi'nin edebiyata kattıkları ya da... ...edebiyata yaptıkları üstünden. <gülüyor> Edebiyatında ona karşı nasıl şekillendiği... E, ...nerelerde açık verdiği... ...sokağın e, nasıl e, kitapların önüne geçtiği... ...yazarları nelere teşvik ettiği... E, ...hangi konularda cesaretini kırdığı gibi... E, ...ve bir miktar da umut... E, ...çünkü şiir sokaktanın içinde... Ve bütün o yaratıcı sloganlarda en fazla ortaya çıkan şey e, miza karışık olan Umut'tu. Ve şimdi e, şarkıyla o zaman açılışı yapabiliriz. Ortamı e, oluşturalım. E, evet. Gezi de yine Gezi için kardeş Türkülerin bestelediği, yaptığı tencere tava havasıyla girişimizi yapıyoruz. Şarkıdan sonra görüşürüz. Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere tava hep aynı hava. buyruk, kararlardan, fermanlardan illallah. Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah. Başına buyruk, kararlardan, fermanlardan illallah. Yaş. Aman aman bıktım valla, aman aman şiştim valla, bu ne kibir, bu ne öpe. Gel yavaş gel yerler yaş, gel yavaş gel yerler yaş. Şarkımızı dinledik. Tekrar şey başlar olsun deyip programımıza <gülüyor> devam edelim. Ee, kısaca bahsettik girişte. Gezin ikinci yılı bu günler. Bu, bu, bu, bugünler. Ee, ve hani biz de hem onu konuşalım hem de aslında programın başlamasına vesile olan bu şiir sokakta meselesi üzerinden gidelim. İşte şiir sokakta Gezi ile beraber başlayan bir hareket değil temelde. Belki kısaca onun ilgili bir kaç bir şey söylemek lazım. Ee, öncesinde sosyal medya paylaşımları üzerinden ilerleyen ve kurucularının naiflik üzerinden tanımladığı ve şiirin e, sokakla buluşması e, olarak tarif ettiği bir e, hareket diye söyleyebiliriz e, meseleyi. Ancak e, Gezi beraber en çok şiir görünür oldu. E, bu da hani ayrı bir zaten ilerleyen dakikalarda konuşacağımız e, mesele. ...tam olarak bu. Hani neden geziyle beraber bu kadar görünür oldu? Neden şiirin sesi sokağa bu kadar taştı? Ya da edebiyat gezinin yanında, gezinin ürettiklerinin yanında... ...ne kadar yeterli kaldı ya da ne yaptı ve ne yapacak bundan sonrası? Tabii ki bunlar bizim cevaplandıracağımız sorular değil. Kendimizce bir, bir, bir, bir muhabbet edeceğiz. Sizi de o muhabbete ortak etmeye çalışacağız. Belki hani şiirin sokak hali... anetteki söyleşiden... E, alıntılayıp şiir sokakta e, neymiş ya da kendilerini nasıl tanımlıyorlarmış e, onu bir okumak e, lazım. Şöyle diyorlar e, şiiri sokağa çıkarıyoruz otobüse bindiriyoruz, banklarda oturtuyoruz telefon kulübelerinde de konuşturuyor sessiz yığınların sesi yapıyoruz para üstünü ona veriyoruz yolda yürürken başkası bulsun diye elimizden düşürüyoruz. E, şiir sokakta herhalde birkaç cümleyle tarif etseler en iyisi bu olurdu sanırım kendi kurucuların anlattığı şekilde. Çünkü özellikle bu coğrafya da maşallah ilk programda da demiştik yani şiirden bizi soğutmak için ne mümkünse yapılmıştır ders kitaplarındaki <gülüyor> e, haliyle ve ondan sonrasında da sanki şiir e, epey bir e, Seçkin, epey bir böyle hani e, yüksek edebiyat zevkine varmış ve bir hı hı. kenara çekilerek e, şiirle baş başa kalabilecekleri kendini açan bir dünyaymış gibi. Oysa şiirin ne kadar ihtiyaç, ne kadar günlük hayata dahil e, ve politik olanı da e, söylemek, o isyanı ifade etmek için ne kadar e, dili esneten, mümkün kılan bir şey olduğu, bizden ve bizim yanımızda olduğu şiir sokaktayla aslında e, yerini buldu. Keza... Şiir sokakta da ağırlıklı olarak ikinci yeninin selamlanması ise bir diğer e, şaka gibi olaylardan yani daha biridir. Daha evvel de söylemiştik aslında hani geç verilmiş bir hak olarak ya da. Kesinlikle. Ee, onun e, ikinci yeninin ama hani ilk çıkış noktasını e, hak teslimi yaptığı için ben bir e, Haydar Ergüle'nin şu e, Şiir sokaktaysa Orhan Veli yaşıyor. Başlıklı <gülüyor> yazısından küçük bir alıntı yapayım. Kitap hepsi şiirde sokağa çıkmak isteyendir. Şiir kitaptan sokağa firar ettiğinde belki daha çok farkına, güzelliğine, iyiliğine varılan bir şeydir. Tabii şiiri bir iyilik öğretisi, merhamet biçimi olarak görüyor, yazıp okuyorsak. Şiir sokakta ise daha şiir oluyor ve insan daha insan oluyor. Şiir üstünü başına çıkardıkça, soyundukça fazlalıklarını da atmaya, ruhunu ve gövdesini havalandırmaya başlıyor. Anayasadan tabiata ya da evden sokağa doğru bir yolculuğa çıkıyor. Şiir sokağın oluyor. Şimdilerde şiir sokaktaysa bu hem Orhan Veli yaşıyor hem de şiirin sevinmesi demektir. Evet aslında Haydar Ergünen yine bir, bir, bir, birkaç cümleyle çok iyi... Dolayısıyla aslında şu ikinci yeninin e, bir, garip akımıyla ilişkisi hı hı. E, Orhan Veli'nin e, her daim bir çıkış noktası olarak... E, ...hem karşı gelinen ama hem e, hakkı teslim hı hı. edilen e, usta olarak e, ifade edilmesi... ...kıymetliydi. Keza Şiir Sokak'ta... ...burada senin de biraz önce dediğin gibi... E, ...naif bir e, şekilde... ...çıkmış olsa da aslında Şiir Sokaklardadır... ...ifadesi. Evet, e, şey, bir 68, hayli politik. Evet. 68 Fransız... ...hareketiyle beraber sokağa yansıyor aslında... ...bu e, o gençlik... ...hareketiyle. Bundan 45 yıl sonra... ...belki bize e, erişiyor bu, anca, bu mesele. <gülüyor> e, ama olduğu kadar... ...güzelmek demiş Yıldız <gülüyor> Dedi. E, yani... E, ...bu aslında bir yandan... Fazlasıyla da politik bir hareket şiir sokakta yani çünkü özellikle gezi zamanı ve geziyle beraber yükselen bu hareket ciddi ciddi hani daha böyle bir politik şiirden ilham alarak ya politik şiirde ne kadar doğru bir tanım olacak bilmiyorum ama hani daha bir umutla bezeli ve hani o yığınların umudunu taşıyan ve hani onları ifade eden şiirlerle kendini buldu. Bizim bir Haziranımız Acının tarihiydi galiba. Hı hı. Turgut Uyar'ın belki ondan hani bir bölümünü acaba bize aktarır mısın diye sormak istedim sana Karay Karakaslı. Ee, acının tarihinden... Ya da umut durdan bilmiyorum. Ee, aslında şu var hani umut ve umutsuzluğu Turgut Uyar'ın çok iyi ifade ettiği haliyle. Ee, kan umutsuzluktur diye başlayıp ona kendini hazırla... ...ne kadar yalnız olduğumuzu hep hatırla... ...açlıkları, yoklukları, kırımları... ...örneğin sensiz olmak ömrümün bir akşamında... ...bir bölgeden birine giden orduları uçaklarla... ...yalanlar, ihanetler, karma karışık limanlar... ...iki şeyin apansız karşı karşıya geldiği dünyada... ...ben şimdi diyorum ki buna inanmak gerek... ...bir susam gibi boyuna sulamak umutsuzluğu... ...ve direnmek, hep direnmek devam etmek adına... ...diyorum ki acılığı eksilmesin ağzımızdan... Boyuna tükürmek için, boyuna. Evet, çok e, hani gerçekten <gülüyor> manidar ve anlamlı <gülüyor> e, şey. Evet, boyuna tükürmek için aslında. Ve yani... dolayısıyla hani Umut öyle romantik, bize verilmiş bir haku e, ve tatlı bir bağış olarak hiçbir zaman bu coğrafyada gelmediği için e, tam da bir inat e, olarak, tam da bir... Her şeyin aslında alındığı yerde bir insan onuruna, kudretine sahip çıkma olarak tanımlandığını biliyoruz. Ve umut kaçınılmaz gelecektir bütün gümbürtüsüyle. Umut kaçınılmaz gerçektir çünkü biri Asya'da biterken söz gelişi, Şili'de öbürkü başlar diye. Aslında onun hem toplumsal boyutuna hem bir salgın hastalık gibi Hı -hı. yayılışına... E bu kadar hani selam eden herhalde e, ender e, güzel satırlardan olurdu. Hani insan ise sanki o günlerde yazılmış e, gibi hissediyor. Zaten hani hem bu ustaların eski mimesi, hem de yerlerini bulması e, bir miktar e, o günlerin büyüsüne büyük atan e, hareketlerden oldu. Ee, şeyi belirtelim yine kronolojik olarak belki hani Gezi zamanında Rafet Arslan'ın duvara yazdığı defteri kapat şiir sokakta ve Hı -hı. Boya Ceyhan'ın düz ayak çivit adı bir kent böyle kurulur abiler meselelerin şiirlerinin sıralarının e, duvarlara yazılmasıyla bu hareket iyice görünür olmaya başladı ya gezinin zaten kendi oluşturduğu bir dil vardı e, ve bu dil bu, bu şiirle de edebiyatla da harmanlandı e, ve hani hepimizin gördüğü hepimizin fotoğraflarını çektiği hepimizin böyle şaşkınlık ve hayranlıkla izlediği birçok duvar yazısı e, ...süreç içinde meydana geldi. Şimdi bu Şiir Sokak'ta'ya dair çok kısa bir eleştiri belki... Yani, Hı -hı. kurucularına dair. Şimdi bunlar... E, ...bu arkadaşlar daha doğrusu... ...böyle bir e, şey... ...yayınlamışlardı bir dönem. Bu, bu arkadaşlar mıydı? Emin değilim ama bunu yayınlayan... E, ...sitede yayınlanmıştı. Kamu kurum kuruluşlarıyla özel mülkiyete giren yerlerde... ...Şiir Sokak'ta etiketiyle bir şey yazmayın... ...diye yayınlamıştı. Hı -hı. Şimdi ben açıkçası... Bu, ...bu hareketin bu... şiiri sokağa taşıması halini... E, çok iyi kotardıklarını ancak hani bu çıkışlarıyla sanki e, şi şiire uzak kaldıklarını ve uzak kıldıklarını... Düşündüm Kamu, Kamuya ait yerlere ve özel mülki giren yerlere Şiir yazmayınız Kimsenin yaşam alanına müdahale etmemek gerekiyor Başkasının haklarına ve sınırlarına da Saygı göstermeliyiz Keza işte bu sprey boyalarla yok Büyük harflerle değil de Kalemlerle hani sanki defterdeki o Espriden çıkmış gibi diye bir şey getirildi Ama bana da sorarsan Hani ...şiire bu kadar selam edilen... ...ve onun bizi özgürleştireceği bir ortamda... ...meyiniz, mayınız... ...etmemek gerekir falan diye başladığında... E, bir, ...orada zaten hani... ...sen kendin bir... E, ...bir o iki özgürleşme hedefi... ...şiiri de özgürleştirme hedefi kurmuşsun... ...kitap dışında, defter dışında... ...bir yerde olması hedefi kurmuşsun... ...ve tutmuş mülkiyet meselesi üzerinden... ...rahatsız etmemeli diyorsun... E, ...bu... ...şiirimiz karadır abiler deyip kapatalım yani... ...hani hmm. bence bu bahsi yani... Hani ...çünkü... Gerçekten şiir karadır yani hani kara şiirimiz öyle. Ama bu aynı zamanda bizim hani yetiştirilme hallerimize dair çok da temel hmm. bir şey söylemiyor mu? Yani hani özgürleşmeye çalışırken bile hani kurallarıyla <gülüyor> bir, <gülüyor> hareket sakin. etme gibi bir acıklı durum. Ama yani hani bir başkaldırıdır mesele. Zaten hani edebiyatın kendisi bence tam olarak buna indirgen yani şey yapmasa da araç hmm. da öyle ya da böyle sözcüklerin başkaldırısı. Ee, ...şiir sokaktanın sokağa yansıması da... ...bir başkaldırı ve hani tutup... ...mülkiyet gibi belirli ilişkiler üzerinden... ...bu şiir sokakta işe yapmak... ...enteresan doğrusu. Diyelim. Ee, direniş ve edebiyata... ...geldiğin için zaten Hı -hı. tam da o noktada... ...yani e, sözcüklerin içinin... E, ...var ola gelenlerinin... ...boşalıp... E, ...hiç yan yana gelmez kombinasyonların... ...çıkmasıyla ve bu kadar aslında... E, ...şiirsel zamanlar... ...yaşamamızla e, Allah'ımızın... ...sokaklarında... E, Edebiyat da çok e, bir tuhaf sorularla daha önce belki şu anlarda hiç karşılaşmayacağını düşündüğü Hı -hı. sorularla e, yüz yüze geldim. Peki ben soracağım sana bir yazar olarak en azından yani <gülüyor> hani mesela <gülüyor> geziden... <gülüyor> <gülüyor> geziden sonra şeyi düşündün mü? Yani hani yazdıklarımın hükmü ya da yazdıklarımın e, aslında çoktan aşıldığı. Ya çünkü hani mesela söz bitti dediler geziden sonra yani hani bu, bu da... Biraz fazla mı? Fazla mı bir yorum? Ya fazla mı bir kişisel soru? Kişisel olarak bendeki tezahürü şöyle. yani Ben sözümün bittiği gibi hissettiğim yerler e, e, gezinin e, sonrası değil... ...tam tersine geziden önce ve gezinin sonrasındaki bu arada iki yılda yaşadığımız... <gülüyor> ...ve e, insanın sindiremeyeceği ne kadar şey varsa e, onun e, bir normal günlük hayat e, ritminde bize dayatılması... Ve bizim giderek daha az şaşırma, şaşırır hale gelir ve her şeyi bekler hale gelir. Bu kadar ardan yoksun bir şekilde bir siyasetin ortasında e, hayat sürer hale gelmemizeydi. Yani ben sözümü oralarda kaybediyorum ya da hani sözü orada sorguluyorum. Yazıyorsun ama kime ulaşıyor, e, ne kadar e, eyleme teşvik ediyor, neresinden ilerliyor gibi. Yoksa hani... Peki bu kadar işlevsel yaklaşmak mesela... Edebiyata yani hani ne yarıyor ya da sözün hükmü var mı? Ya edebiyattaki sözün hükmü sorusu zaten hani bununla pek ilintili değil. Yani bu benim misal keçiser olarak hı hı. köşe yazılarında vesaire hani sorgulayacağım şey. Edebiyatta ben zerre işlev edebiyatı ve işlevi yan yana düşünmediğim için ve bütün yaşanmış yaşanacak her tür kimlik ve politikadan... ...arınarak empolitiğe ulaşacağını da... ...düşündüğüm için. Hani ben öyle bir soruyla... ...başlamıyorum. Edebiyat zaten... E, ...biri bir şey söyleyecekse... ...yeni. Hı hı. O edebiyat... ...olacak. Başka benim için hani bir... ...özgürlük alanı yok. Ama şu bir gerçek... ...yani inanılmaz yaratıcı bir dil... ...çıkmışken hı hı. E, ve... Kendini bu kadar açık net beyan ederken sen onun arkasına düşersin tabii bilmem ne paragraflarıyla betimlemeler <gülüyor> yapıp e, ufka doğru seyrelerken dünyayı. Çünkü o <gülüyor> <gülüyor> başka bir hal yani e, edebiyatın da tıpkı şiir gibi e, hayattaki yeri teslim edildi. Aslında yani bir yol gösterildi yazarlarda dahil herkese bir de o yazarların artık bir ben yazarım hali <gülüyor> de kalktı e, diye ümit ediyorum çok şükür. ...hayattadır, yani hayatın içindedir, işi de yazmaktır gibi. Hani ee, bendeki hali bu oldu. Yavaşça toparlayacağız <gülüyor> programı. Ee, Pardon. <gülüyor> ve şeyle bağlayalım, ben kendi sartırım bu yazmak özgürlük istemenin bir biçimidir meselesiyle bağlayalım. E, tabii ki edebiyat hiçbir zaman böyle işlevsel bir kavganın bir şeyin aracı olarak e, değil. Hani Burada tartışmaya çalıştığımız ya da konuşmaya çalıştığımız bu kısa zamanda e, ge geziden sonra edebiyatın ne olduğu ya da hani üzerinde neler konuşulduydu eksik konuştuk tabii ki. Ee, ...çok uzatamadık ve çok üzerine duramadık. Yazmak dünyanın üstündeki ölçüleri kaldırmaktır diyordu. Ee, ve dünyanın hangi görünüşünü örten perdeleri kaldırmak istiyorsun diye soruyordu. Gezi bunlara verilmiş herhalde... E, ...çok e, yani başlangıç noktası olarak bir cevap. E, şimdilerde ise e, yeni farklı hayatları e, denemek için önümüzde bir... ...seçme imkanımız var. Ee, onun için de ilham verici olmasını diliyorum. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Yine bir Haziran'dayız. Ee, Haziran umuttur diyelim. Haziran bizim umudumuz. Ee, her şekilde umudumuz. Ve, ve son olarak Ahmet Arif'i de anarak e, kapatalım programı. E, Ölüm Dönümü Ahmet Arif'in... Sevgi saygıyla ee, anıyoruz kendisini bıraktığı e, bütün dizelere selam etmek. Evet ve ben de şu öyle yıkma kendini Anadolu'dan bir bir, bir Hı -hı. şey okuyup e, Haziran'ın umut olması temennisiyle kapatayım. E, öyle yıkma kendini öyle mahzun öyle garip. Nerede olursan ol içeride dışarıda derste sırada yürü üstüne üstüne tükür yüzüne celladın. Fırsatçının fesatçının hayının Dayan kitap ile dayan işiyle tırnak ile diş ile umut ile sevda ile düş ile dayan rüsva etme beni. Haftaya çok güzel bir Türkiye'de görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah. Ee, i̇yi akşamlar diliyoruz. Ee, yüz yüze iken konuşuruz da kapatıyoruz programımızı yine bir gezi şarkısıyla ee, şey baş. Hoşçakalın. <gülüyor> Ne satın aldık ne de sana satacağız İstedikleri mi bana yoksa sen taştan biz açtan taraf olacağız Full jazz To life and then, so jazz.